Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmainu amin. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Otuzuncu cüzden Me'aris suresine geldik. Bismillahirrahmanirrahim. ayet. Mekke'de nazil olmuş olup Kırk dört ayetten ibarettir. Se'ele saygın. Soran sordu. Onu ifade edecek. Yani da'a da'in. İsteyen, çağıran çağırdı. Neyi istedi? neyi çağırdı, neyi arzu etti bir azabın vafiyen gerçekleşecek olan azabı kime bir kafiriyle kafirler için gerçekleşecek olan azabı sordu, onun gelişini gelmesini sordu. Oysa leyselu on, yani o gelecek olan azabı engelleyecek kimse de yoktur, def edecek kimse de yoktur, mani olacak, durduracak kimse de yoktur. Bunu kim sordu? Hıve nadir bin haris. Müşriklerin ileri gelenlerinden nadir bir haris hani belana zaman gelecek. O senin Ya Muhammed bahsettiğin kıyamet ne zaman gelecek? Kafirlerin başına ne zaman gelecek diye böyle meydan okurcasına, kabadayılık yaparcasına nadir bir haris bunu dedi. Ki kale şunu dedi ki bu ayet-i kerimeyi de Rabbimiz ifade ediyor. Aslında müşrikler devamlı bu geçmiş asırlarda da öyle. Hani kaba bir ifadeyle belasını arıyor derler ya. Onlar hakikaten belalarını arıyorlar. Yani hadi bize ya Rabbi bir bela bela ver bakalım hadi. Meydan okurcasına yani bacak kadar nokta gibi sinek kadar olmayan o şey ezeli ve ebedi Allah'a karşı adeta meydan okurcasına bir de ne diyorlar? Allah'ım ey Allah'ım. İnkane hazel, haza hüve'l senin nezdinde olan, senin yanında olan bu azap, bu kıyamet, bu bela gelecekse hadi gelsin. han nerede? Ha, fırtına علينا Eğer gerçekten bu senin söylediğin bizi tehdit ettiğin azap gelecekse hadi gökten üzerimize taş yağdır. Belasını arıyor ya. Gökten üzerimize taş yağdır. Veya evi ikenabi azabın elim ve elem verici bir azabı hadi bize getir bakalım. Hadi başımıza taş yağdır. Yani ulan oğlum sen nesin ya? Ulan bir meniden sperimden aşağıda söyleyecek. Bir meniden spermden yaratılmış basit bir varlıksın. Senin vanan kapandığı zaman her şeyin biter. Buna rağmen kalkmışsın ezeli ve ebedi olan Allah'a meydan okuyorsun ya. Kafa tutuyorsun ya. Ey ya Rabbi sen kim oluyorsun? Ha eğer getireceksen belayı hadi başımıza getir bakalım. Hadi başımıza taş Hani Belasını arıyor derler ya. Aynen ya. He. Min Allahi muttasını mi vakiyan He. Demek ki o kafirler için gelecek olan azabı engelleyecek yoktur. Aynı zamanda Minallâh'ı Allah'tan vâkiun zilme âriç. Yani yücelik sahibi olan, yücelik sahibi olan ve gerçekleşecek olan Allah'tan gelen azabı engelleyecek, mani olacak, def edecek herhangi bir kimse de yoktu. Değil mi? Geçmiş asırlarda oldu mu? Yok. Allah başlarına bela verdi, azap verdi. Engelleyebildiler mi? Yok. Godom Somare gibi, Art ve Samut kavmi gibi başlarına o kadar bela geldi. Engellediler mi? Yok, engelleyemediler. Engelleyemediler. Aynen ne gibi? Aynen Efendimiz zamanında ebrehe gibi. Hadi ulan oğlum hadi. Kuşlar size, bir kuşları taş yağdırdı. Hadi engelleseydiniz. Daha niye? Hadi gökten. Gök Fe aleyna hicaretin minessema. Gökten hadi başımıza taş yağdır diye. Niye belanı arıyorsun? Yapmış işte Allah. Örneği de var. Fil suresinde bu genişçe anlatılıyor. Daha neyin belasını istiyorsun sen? Mesâidul melaike. Yani melaikelerin Cenab-ı Hakk'a doğru gidecek yolları var. Yani Allah'a giden adeta yükselme yolları var. Ve i o da yedi kat sema, göklere doğru yükselme sahibi, yükseliş yolları açık olan Cenab-ı Hakk'a karşı giden o yollardan, Allah'tan elbette ki meydana gelecek o azabı def edecek, engelleyecek, mani olacak kimse yoktur. Evet, Taruc-ı Melaike, burada şunu ifade ediyor... Melaikeler yükselirler. Mesela başka bir ayette buna benzer. Mesela İleyyes adul tayyib ve salih yarfao. Kelimeti ve güzel şeyler gökyüzüne doğru yükselir. Nur ve nurani olan, latif olan şeyler gökyüzüne doğru yükselir. Mesela tarucü'l meleketi. Melaikeler yükselir, uruc eder. Ve ruhu ve aynı zamanda Kadir suresinde de geçtiği gibi değil mi? Ruh nedir? <gülüyor> Cibril, <gülüyor> Cibril. <gülüyor> Cibril. Onunla kasır. Kime ileyhi, Cenab-ı Hakk'a karşıya yükselirler. Fî bir günde müteallikun bi mahsûfin eyyâni yakavla azâb-ı bi'in fî yevmi kıyâme. Kıyamet günü gününde onlara gelecek olan azapta bir günde, bir günlük mesafede nereyi çıkarlar? Kaç günlük mesafeyi? Yani miktarı, miktarı ve ölçüsü olan ne kadar? hamsîn ile el-fesenet'in miktarı elli bin sene olan bir süreyi o melaikeler ne yaparlar? Tek bir günde çıkarlar tek bir günde Rab'lerinin huzuruna çıkar ve yükselirler. Evet, bir nisbete iler kafiri. kafire. Kafire nispeten. Lemma yelqa fihi min el değil mi? o ki ki bütün kainatı kaplayan bir kıyamet kopuyor. O kıyametin o dehşetli anında bazı Cenab-ı Hakk'ın dilediği bazı melekler hariç bütün kainat ne olur? Tamamıyla ölür, yok olur. وَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَكُونَ عَلَيْهِ اَخَفَ مِنْ صَلَاتٍ مَكْتُوبَةٍ yusalliha fi الدُّنْيَا Mümin için ise bu zor değil. Niye? Çünkü mümin dünyada kılmış olduğu kendisine farz olan namazdan dolayı mümine bu durum gayet kolay gelir, gayet hafif gelir. Çünkü nur ve nurani olmuş. Nur olan şeyler rahat yükselir. Koku gibi değil mi? Ses gibi. Bunlar ne yapar? Yukarıya doğru yükselir. Fizikte bir kuraldır. Hafif olan şeyler yukarıya doğru yükselirler. İşte ses gibi, ısı gibi, koku gibi şeyler devamlı nur ve nurani olan şeyler yukarıya doğru yükselir. İman gibi şeyler. Ama küfür gibi sakil olan kötü şeyler ise sakil olduğu için onlar o rahatlıkla yükselme durumu olmaz. Evet. Tamam, Kemalca'e fil hadisi. Nitekim hadiste de zikredildiği üzere. Bu girişi yaptıktan sonra Allah Efendimiz'e buyuruyor. Faz bir hazakabla eny ömre bir kitabir, bir kitali. Yani öldürülmeyle emredilmeden önce sabrenciyle, ey Muhammed. Onların sana yapmış oldukları baskı, ölüm, tehdit, bütün bu şantajlara karşı sen güzel bir sabır ile sabret. Güzel bir sabır ile sabret. Mesela Araplar sabrı tanımlarken öyle derler. Sabrı emer rumine sabir. Sabir diye bir ağacın meyvesi varmış çok acıymış. Sabır ise nedir? O meyvesi acı olan ağacın meyvesinden daha da acıdır. Yani doğru, doğru. He. E, mesela ilaçlar tatlı olur mu? Yok. İlaçlar hep acıdır. Ama neticesi nedir? Tatlıdır. Şifadır. Onun için yani sabırın neticesi de şifadır ve tatlıdır. Onun için ya Habibim Ha, faz bir sabren cemile. E yani la cazaafihi. Bundan dolayı üzülme, ürperme, sıkıntıya düşme sabret. En güzel bir sabır ile sabırda mukabele et. Çünkü ne yaptı Efendimiz sabrın neticesinde zafere ulaştı. İnnevm onlar yerevne el azabe. Bayiden, gayrabaahiyen olmayacağını düşündükleri, uzak görmüş oldukları azabı onlar ne yapacaklar? Görecekler. Çünkü başlarına gelecek. Venera hu Onlar ne görüyordu? O azabı uzak görüyordu. Ama biz ne görüyoruz? Venera hu qariban. Biz o azabı yakın görüyoruz. Yani yakın zamanda gelecek. Va ki muhalete. Hiç imkanı yok. Aynen o azap ne olacak? Gerçekten de gerçekleşecek. Onlar uzak görse de biz onu yakın görüyoruz. Yakında olacak. Ne olacak? Nasıl olacak? O kıyametin dehşeti nasıl meydana gelecek? Gelmek işte o gün. O kıyametin koptuğu gün gök var ya şu gördüğünüz gök var ya ne olacak biliyor musun müteallikun bir mahsufe e yakao yani yemeten yakunuha yeme yakao sema gökyüzü olacak ne gibi kelmehli keza bir fidati gümüşün erimesi gibi bakırın erimesi gibi erimiş bir bakır ve gümüş gibi erimiş bir bakır gibi erimiş hale sıvı bir hale gelecek sıvı bir hale gelecek ve tekonu dağlar ne olacak kel renkli günlerin savrulması gibi hallaç pamuğu diyoruz ya renkli günlerin etrafa savruluşu gibi toz toprak haline gelecek dağlar o kıyametin o dehşetli halinde ne gibi kesufi fil hifeti hafifliğinden dolayı gün gibi ve tayrani bir rih rüzgarın esmesiyle Havada uçan yünler gibi, günler gibi ne olacak? Dağlar da aynı şekilde toz toprak olacak, uçar bir vaziyette olmuş olacak. Uçma. Yani ne gibi filhifeti ve bir yani rüzgarın uçurtmasıyla aynen hafifliğinden dolayı bir yünün Havada, toz toprak halinde, toz halinde uçması gibi. <gülüyor> ha, ne, ne gibi olacak? Hafifliğinden dolayı yün gibi. Yün nedir? Hafiftir. İşte onun için hallaç pamuğunu örnek verdim. Hallaç pamuğunu yaparlarken, hallaçın bulunduğu odaya girin, göz gözü görmez. Yünü şey yapıyor ya, eğirtiyor ya. Ondan dolayı yünün o hafif şeyleri havada uçuşmaya başlar. İşte da o büyük olan, ağır olan dağlarda aynı vaziyette olur. Peki, bir yardımcı yok mu ya? Canım ha, ben zenginim ya. o benim onlarca çocuğum var ha. Benim imkanım var, gücüm, kudretim var. Para eder mi? Bakalım. Ve la yes'elu hamîmin Hiçbir dost, hiçbir yakın yakınını o günde sormaz. Hiçbir yakın yakınını sormaz. Karibun karibahu. Yakın yakınını o günde sormaz. Çünkü başı, bela başını açmış kendi başından büyük belalar var. Yani bir de onunkini mi düşünecek? Kendi belası başından açmış zaten. Bir de yakını mı düşünecek? Dost dostlu bile o günde düşünmez, sahip çıkmaz, korumaz şey. onu. He, niye li iştiga li bir hali. Tüm haliyle meşgul olduğu için. Hani bazen çocuk babasına bir şey gelir sonra. Oğlum git ya, kafam dağınık ya. İş meşgulüm, işim var diye çocuğunu başından savar. <gülüyor> li küllümle Niye Gayet çok meşgul olduğundan dolayı her kişi ya filul ahi ve ümme ve ki gelecek zaten. Yani. Gelecek. O orada da buyurduğu gibi çünkü herkes bir sıkıntı içerisinde. Onun için dost dostuyla kesinlikle orada sahiplenmez, onunla ilgilenmez. Sıkıntı ayuka çıkmıştır. Yubassalunhum. Yani insanlar birbirlerine gösterilirler. İnsanlar birbirlerine o günde gösterilirler. E yani Eyübeslarul ah ahim ahim ma o Dostların bazısı bazısına gösterilir. Yani birbirlerini tanır da. Aa bu benim yakınım, annem, babam falan filan dostum. Dostlar birbirlerini orada görür, onlara gösterilir. Ve taarufuna tanırlar, tanırlar. ama birbirleriyle konuşmazlar. Birbirlerini tanırlar ama birbirleriyle Konuşmazlar, daha doğrusu konuşamazlar ki işi başından açmış zaten. Ver cümle müstenifetim. Bu cümle nedir? cümlesi. Başlı başına bir müstenife başlangıç cümlesidir. Yavetdür mücimu. İşte böyle dehşetli bir durumda mücrim Yani mücrimden kasıt yetemenler kafiru. Kafir o günde temenni eder, ister, arzu eder, neyi keşke bir mana en yiftedi vermeyi ister. Fidi olarak vermeyi ister. Neye karşı min azabi yevme izin? O günün azabından kurtulmak için fidye olarak vermeyi ister kafir. Neyi vermeyi ister? Bir beni al çocuklarımı al. Çocuklarımı al. Beni, beni alma. Yani yeter ki beni bırak azaba atma. Aha sana çocuklarım. Onun için dedim ya on tane yirmi tane çocuğum. Bana bedel fidye olarak al onları götür. Onları vermek ister. O kadar mı? Yoo. Yedi sülalesini verecek ve sahib -e, ve sahibeti zevceti an eşimi de götürün an eşimi dağılım beni bırakın azab azaptan Azaba atmayın ortada bir yer ve akrili ve kardeşini kardeşini de fidye olarak vermek ister daha o da yetmedi yedi sülalesini ve fasilediğleti aşreti bütün aşiretini li fasbihimin ha kendisiyle beraber olan o diğer bütün aşiretlerinde yakınlarında akrabalarını soylarını soplarında... Hepsini feda etmek ister. Yetti mi? O da yetmedi. Çünkü karşılığı gelmedi ki. Adamın diyelim ki hacizciler gelmiş. Adamın bir trilyon borcu var. Evinde de evinde de diyelim ki on bin lira, 10 milyarlık eşya var. Hadi ne olacak? Ha, aa tamam, bir, bir trilyon tutmuyorsan onun yerine çocuğumu köle alın. Eşimi alın, kardeşimi alın, ondan sonra akrabalarımı alın. O da yetmedi, borcu kapatmadı. Bu sefer... Bu sefer elleti öyle ki tüütihi tadumluğu bütün bunları o fidyeye ekler. Hepsini vermek ister. O da yetmedi. Wa ardı cenni Bu sefer tüm dünyanın içerisinde bulunan her şeyi aha ya Rabbi ben cehennem azabına karşılık olarak aha tüm dünyayı veriyorum. Sanki babasının malını veriyor. Niçin bunu yapar yündihi? O, ha, o azaptan, o cehennem azabından kurtulmak için bütün bunların hepsini verir, vermeye çalışır. Zalikel iftida. Bütün bunlar fidye olarak verilir. Haa, akfun ala yeftedi. Bu da nedir? Yeftediye, yani fidye olarak bütün bunları beden olarak karşılığını verip kendisini böylece cehennem azabından kurtarmak ister. Kabul edildi mi? Kella. hayır. Yani çocuklarını da verse, eşini de verse. Değil mi? Onunla beraber neyi varsa onu verse, bütün akrabalarını, aşiretlerini, yeryüzündeki her şeyi bedel olarak verse, onlar kendisini dün cehennem azabından kurtarmaya yeterli ve kafi elbette ki gelmez hayır. Reddul emanu eddehi. Onun vereceği şeyi reddediyor. Hayır, hayır. İnna ha ayo annar. Onlar var ya ateş, o cehennem var ya ne yapıyor? Abu, leza, aleviyle saldırıyor adeta. İsmu li cehennem li ennaha leza. leza aslında cehennemin de ismi. Ama niye leza denilmiş? Çünkü ey ha alel küffar kafirlerin üzerine saldırdığı için, Alevi ile beraber kafirlerin üzerine saldırdığı için ondan dolayı cehenneme leza diye isimlendirilmesinin sebebi buradan ileri gelmektedir. O da öyle bir nezaketi, nezaaten lişeva ne yapıyor? Bir de, de, deriyi söküp çıkartıyor. Nezaaten söküp çıkartıyor cildini. Lişeva cemü şevatin türresi Başın derisini ne yapıyor? O cehennemin o alevi söküp çıkartıyor. Hı hı. O da nezaaten de o mana var. Yani zorlu bir şekilde söküp çıkartma. Öyle ki bu şakitlerden kıl çeker değil. Ayette ne diyor? Ayette mesela <gülüyor> Bazı melekler var ruhları çekerken böyle karnında sanki dikenli tel varmış gibi söküp çıkartırlar. Bazı melekler vardı ki aynen tereyağından kıl çeker gibi bazı müminlerin ruhlarını çekerler. <gülüyor> İğneli bir ağacı bir gün içine koyup çıkarıyor. Çıkarması gibi. Yani müminin ki kolay olur ama kafi Ben naziyatı harkan Söküp çıkartan melekler, kafirlerin ruhunu kökünden sökercesine çıkartan melekler. E sadece bir Azrail meleği var hocam, nasıl? Şöyle, sadece Azrail bütün meleklerin bakanı gibi ruh alma. Mesela kafirin ruhunu alan melek ayrı, mümininkini ayrı, alan, çocuğunkini alan, kadınınkini alan, hayvanınkini alan, cinninkini alan, orada sadece Azrail ruh alma bakanı. Allah Allah. Onun emri altında çalışan başka melekler de var. Rabı muhafaza etsin değil mi? Cenab-ı Hak korusun. Böyle dehşetli bir durum. Bu sefer Ted o çağırır. Kim çağırıyor biliyor musunuz? Cehennem çağırıyor ha. Kimi men edbere imandan sırt dönem ve tevella. ve böylece An he. imandan anıl imari bir entakulu ileye ileye. Demek ki din Küfre imana sırt dönüp, ondan sonra küfre yönelen imana sırt dönüp, küfre yönelen kimseye kimseyi çağırır cehennem. Ne diye çağırır? İleye İleye bana bana bana bana gel gel gel gel, gel. İleye İleye bana bana bana gel der. O kafir imandan yüz çevirmiş küfre yönelmiş. Daha bu kadar mı? Yo aynı zamanda vajem almale mal da biriktirmiş. Biriktirmekle kalmamış harcamamış zekat vermemiş ne yapmış <gülüyor> Bir de onu çelik kasalar içerisine koymuş. He <gülüyor> korumak amacıyla onu ne yapıyor? Tutuyor. Velem yu'addi hakkallahi minhu. Ondan fakirlerin hakkını zekat olaraktan fakirlerin hakkını vermiyor. Hak olan fakirlerin zekat hakkını vermiyor bir de. Hakikaten ne kadar insan zalim değil ya. İnler insane, muhakkak ki insan kuluk heluğa. İnsan nedir? Çok sabırsızdır. Çok acelecidir. İnsan halur mukaddaretün ve tefsir ruhu. Mesela neden anlıyorsun bunu? Çünkü izam esavu şerru. O insana şöyle azıcık bir kötülük dokunduğu zaman cezua, başlar inlemeye, cızırtı yapmaya. Başlar, vakt ve meslis şerdi. Şer kendisine dokunduğu zaman ne yapar? Oradan inlemeye, sıkıntı duymaya, bu sefer feryat etmeye o insan başlamış olur. Sızlanır yani, sızlanmaya başlar. Ama ve izâ messeul hayru menua, kendisine bir hayır dokunduğunda da ne yapar? Menua, o hayrı vermez, engel olur. Vakt de mesir hayır, hayır dokunduza. Ey yani, ey mali Haküllah Müniv. Aynı diğeri gibi Allah'ın hakkı olan zekatı vermekten kendisini men eder, mani olur, vermez. Peki bütün insan mı böyle? Hayır. Allah burada ne yapıyor? İstisna tutuyor. İlla musallinin, el müminin, mümin olan yani musalli namaz kılan bundan istisnadır. Sadece on, peki onların özelliği ne? Ellezinehum ala salatihim daimun. Çünkü o namaz kılanlar muvazi bu muvazibune. Namazlarında nedirler? Daimdirler. Bazen kılıp bazen terk etmez. Sürekli kılarlar. Daimunenin diğer bir anlamı. Gözetirler. Namazlarını sürekli gözetirler. Devamlı bir şekilde kılarlar. Yani kalpleri camiye bağlı namaza bağlıdır. Daha... وَالَّز۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ Ve onlar, اَلَّز۪ينَ sınasıyla ne yapıyor? Devam ediyor o müminlerin sıfatlarını. Onlar mallarında, حَقُّ malum Bilinen bir hakkı da verirler. Belli bir hakkı yerine getirirler. O belli hak nedir? zekatı Belli bir hak olan fakirlerin hakkı olan zekatı da onlar verirler. İşte bunlar müstesna. Bunlar o durumdan müstesna. he Kime verirler bilinen hakkı lis saili mahrum olmamak için isteyene daha vel mahrumi isteyip de istemeyip de mahrum olana yani mahrum olmayıp olmayıp isteyene istemeyip mahrum olana mahrum olan kimseye niye adam istemiyor mahrum kalıyor çünkü el mutaffifi ani suali istemekten sıkılıyor utanıyor İstemekten utanınca ne oluyor? Feyyuhramo. Mahrum, mahrum kalmış oluyor. O yani gurur. utanıcından gurur yapıyor. İstemekten çekiniyor. Kolay değil. El açmak kolay değil. Ondan dolayı ne yapmış oluyor? O ihtiyaçtan mahrum kalmış. O ihtiyacını gidermemiş oluyor. Burcundan. O müminlerin daha sıfatları nedir? Ve lezine, onlar musaddikune biyev middin. Yani el ceza. Ceza ve hesap gününü, ahiret gününü ne yaparlar? Onlar aynı zamanda tasdik eder, doğrularlar. Evet. وَالَّزِينَهُمْ Onlar aynı zamanda müminlerin sıfatına. Burada çocuklar dikkat çeken bir şey var. Bu Me'ari suresinde Allah müminlerin sıfatlarını birçok maddede zikrediyor. O müminler, o müminler, o müminler ki bak şimdiye kadar hep sıraladı. Ve yine o müminler ki min azab رَبِّي مُشْفِكُنْ حَاِفُونَ Rablerinin azabından ne yaparlar? O korkarlar. Rablerinden gelecek bir azaptan Rablerinin azabından da korkarlar. Niye? Güvende değiller mi? Sigortalı değil mi? Yok. Kimsenin garantisi yok. İnne azabe rabbihim çünkü Rablerinin azabı gayr-ı mekmun nuzuluhu. İnmesine karşı güven içerisinde değiliz. Bir garantimiz yok. Bir anlaşmamız, sözleşmemiz yok. Sen azaptan muafsın. Muafiyetimiz yok. He o müminlerin sıfatına devam ediyor Allah. Vellezinehum li furucihim hafizun. Onlar terçlerini korurlar. Yani zina gibi kötü yola düşmek gibi durumlardan kendilerini muhafaza ederler. Ancak illa ala ezvacihim, gerek zevceleri eşleri, ev muameke et eymanun imai, gerekse de cariyeleri bunlar bu konuda onlar kınanmazlar. Bunlarla evlenebilirler hemen iptala. Kim arar isterse, vera ezalike. Bu kim bununla yetinmezse, bunun ötesini elde etmeye aramaya kalkışırsa, o zaman haddini aşmış olur. Ne olur? Fulaite adun el mütecavizun el halale iler harami. Haramı aşıp helalı aşıp harama girmiş olur. Ha, yani helali tecavüz etmiş hakkı tecavüz etmiş haddi aşmış olur. Ha, müminlerin sıfatına devam ediyor. وَالَّزِينَهُمْ O müminler aynı zamanda لِيَمَانَاتِهِمْ -e Emanetlerini ne yaparlar? Ha, yani مَأْتُمِنَا عَلَيْهِ مِنْ اَمْرِ dini ve dünya. G gerek dünya işi olsun, gerekse işte de ahiret işi olsun. Yani din ve dünya işi olsun, dünya ve ahiret işi olsun. Kendilerine bir şey emanet edildi, edildiği zaman emanet edildiği zaman bir. İkincisi va ahdim el merkuz kendisi kendileriyle yapılan sözleşmelerine ne yaparlar? Raunu hafizu riayet ederler, gözetirler. Yani hem güven güveni sözlerini emniyeti yerine getirir, hem de sözlerini yerine getirerekten bu konuda buna riayet eder, gözetimde bulunur, bunu sürdürür yaparlar. Aynı zamanda o emanete riayet etme sözlerini yerine getirmeyle beraber o müminlerin bir diğer sıfatı ise onlar bir bişehadâtim kâimûn şahitlik yapacakları zaman doğru bir şekilde yalan söylemeden şahitliklerini yerine getirirler yani yalancı şahitlik yapmazlar, yapmazlar. şahitliklerini doğru olaraktan yerine getirirler yukîmûne havle ha? yani gördüklerini bildiklerini söyleyip onu ne yapmazlar Gizlemezler, onu ifade eder yerine getirirler. Ve yine yukarıda daimu dedi, burada da velziinehum ala Aynı zamanda onlar namazlarına yuhafizu ne, bir edaifi avkatiya, namazı vaktinde kılma konusunda da ne yaparlar, bunu yerine getirirler. Efendimiz ne diyordu? Salatu ala vaktiha <gülüyor> Ha, amellerin en hayırlısı nedir? Namazın vaktinde kılınması. Çünkü namaz vakti girdiği andan itibaren artık farziyet başlıyor. Borç başlıyor. Onun için Efendimizin de tavsiyesi üzerine namazı vaktinde eda etmek gerekir. Vaktinde de kılmak namazı gerekir. Evet yine burada Cenab-ı Hak o müminlerin sıfatlarını bütün bu şekilde maddeler halinde zikretti. He, peki bunun bir sonucu olması lazım. Bir neticesi olması lazım. İşte o neticeyi de söylüyor. Ulaike, işte bütün bu özelliklere sahip olan mü mü müminler var ya. Fi cennatin, çoğul. Bir tane cennet yok ha. Cennetlerdedirler. Ne olarak? Mükremune. Kendilerine ikram edilmiş olarak, ikram içerisinde her türlü ikramın yapılmış olduğu cennetlerdedirler Onlar. İşte sıraladı ve neticeyi Allah belirledi. Müminlerin tüm özellikleri, demek ki bu özelliğe sahip olan insanlar cennette ne olacak? Allah'ın özel ikramına mazhar olmuş olacak. فَمَا لِلَّزِينَ كَفَرُ Kafirlere ne oluyor ya? كَبَلَكَ نَحُوكَ Sana doğru muhdiine koşuyorlar müdimin nazar. Sana bakarak, kaş göz yaparaktan, alay etmek amacıyla sana doğru koşuyorlar. Nereden anil yemini ve anil şimali? Bir sağdan, bir soldan. Min ke izin hâlu eyle, ey cemaatin hilakan Cemaat halinde, halka halka, çoklu bir şekilde, yakulu ve istizam bil mümini, müminleri alay edici, müminlerle alay edici olarak, le'in dekhale hâulâil cennet, nasıl alay ediyorlar? Hoppala, şu fakir fukaralar, şu adamlar mı cennete girecek? Eğer onlar cennete girerse... Lale girer <gülüyor> oh, biz onlardan önce gideriz. Onlardan da önce gireriz. Yani eğer cennete gidilecekse ahirette bunların ne oluyor ya? Bunlar kim? Biz onlardan önce gideriz diye ne yapıyorlar? Müminlerle ve efendimizle sağdan soldan şey yaparaktan giriş, edin, çıkış yaparaktan alay ediyorlar. Peki bir ümitleri mi var? Bir garantileri mi var? Allah'ın bir mecburiyeti mi var? Allah'ın kafirlerden bir sözlü haşa bir sözleşmesi mi var? Yani eyet o küllemir Onlardan her biri umuyor mu? Ümit mi ediyor? Bir um um umudu mu var? Neye en yütt halde cennete naim. O ni nimetlerin olduğu o cennete naim cennetine konulma konusunda onların bir umutları mı var? Ne umuyorlar? Yani öyle bir şey umdukları bir şey mi var onların? Kella redon hayır. Boşuna umutlanmasınlar. Boşuna, kuruntuya düşmesinler. Lehum an tama'in fil cennet. Cennete girme konusunda bir tama içerisinde, umut, ümit içerisinde düşmesinler. İnna halaknâhum. Biz onları yarattık. Ya gayrihi, gereksiz diğer arkadaşlarını, bütün insanları yarattık. Neyden yarattık? Mimma Alemun Bildikleri şeyden. Değil mi? Herkes neden yaratıldığını biliyor. Ney o? Min nutafîn. Nutfeden, meniden, sipermden. Fe ra yutmehu bizalike fil cenne ve innema yutmehu fiha bit takva. Burayı kafir olanlar değil de ancak takva sahipleri mümin olanlar umar, ümit eder. Sen kim oluyorsun? Bir damla meniden pis bir şeyden yaratılmışsın. Bir de Rabbinin inkar ediyorsun. Yani neden yaratıldığını bilmeden haşa Rabbine meydan okuyorsun ya. Atum mimma'in bafiqin. Atılmış bir damlası. Evet, sen bir şey diyeceksin. O minutfin diyor. <gülüyor> En ayı, tümüne alakı, Ve meana mcçözü yani üç nutfe, alaka, nutga. Yani böyle basit bir şeyden yaratmış, sen kendini kemale erdirmemişsin. Yani yükseltmemişsin. O basit değerini yükseltmemişsin. Yani hayvan derecesinde pis bir meni halinde kalmışsın. Meleklerin derecesine, imanınla ibadetinle daha üstünlüğüne yükselme durumuna gitmemişsin. Müstaid olmamışsın. Layık, uygun, münasip olmamışsın. He helâ, hayır. Buradaki lâzâide, dikkat çekmek için. Uyarı, uyarı levhaları gibi, trafik levhaları gibi. Oksimû, ben yemin ederim. Neye? Bir Rabbil Meşharikı vel Mahârib. Yani şarkın ve garbın, doğunun ve batının Rabbine yemin olsun. Yani vişyem siber kameri, doğu ve batı ney? Güneş ve aya yemin olsun. Vesair-ül ve, e, ve diğer yıldızlara şey yemin olsun. Şarkın ve garbın, doğunun ve batının Rabbine yemin olsun. Neden dolayı bu giriş? Noktalı virgül de diyebilirsiniz. İnna le Muhakkak ve elbette ki biz güç yetireceğiz. Kadiriz. Neye? Allah, el nübedile, onlara bedel, onları götürüp onların yerine getirmeye neyi hayran <gülüyor> minhum, onlardan daha hayırlısını onları götürüp onları hayırlısını yerine getirmeye biz neyiz? Kadiriz, gücümüz yeter. Ve mana hani bir bu konuda bizi geçecek de yoktur, kimse bizi geçemez. Yani bir aciz yine azaliker, bu konuda da bizi aciz bırakacak. Bizi sapkat edip geçecek kimsede hiçbir şeyde yoktur. Madem onlar öyle küfürde inat ediyorlar, ısrar ediyorlar, bu nimetleri elde etmek istemiyorlar. O halde Habibim fezerhüm utrukhum. Onları bırak terk et. Ne olsun? Yahudu fi batılihim. Kendi sapıklıkları içerisinde dala gitsinler. Müddessir'de nedir, ne diyordu? Yahudu mu alhaidin. O Ceh Günahkarlara cehennemdekiler soruyordu. Mâ selek ekûn fî sekâr, Allah, he, Sizi cehenneme atan sebep neydi? Kâlu lemlekû minen musallîn. Ve lâ mut'imul miskin ve lehûd mâ haidîn. Sapıklığa dalanlarla beraber biz de dalıyorduk. Dalıyorduk. Ve lükesibu biyev middîn. Ve hesap gönülü de Allah, yalanlıyorduk Allah. diye o günahkarların cehenneme girme sebeplerinden birisi de ve nehudu adamlarla beraber biz de dalıyordu. Ha, ey habibi işte sen de var ya feder hom onları bırak. Ne yapsınlar? Yahudu sapıklarını da alsınlar. Arkasından veya abuofi oyuncak gibi dünyalarıyla oynasınlar. Çocuklar oyuncak oynar ya. Sen de bırak oyuncak gibi onlar da çocuklar gibi oynasınlar, eğlensinler. Ne zamana kadar sürecek bu olay? Hatta hatta neydi? Nihayet ve sonucu bildiriyor. Ne gibi? Eker semekete kat sare Balığı yedim nereye kadar? Başına kadar. Yani orada başına yapıyor, nihayeti bildiriyor oraya kadar. Bunlar oynasınlar. Sonsuza kadar mı? Başını yememiş. Dahil değil. Nihai imtiha. Nereye kadar? Sonsuza mı? Hayır. Oyunları hatta yulâku yalkav karşılaşıncaya kadar, varıncaya kadar neye? Yevmehum, gün o güne, ellezi o günkü yuadun Kendileri tehdit edildikleri, kendilerine vaat edilen o azab, fihil azab, vaat edilen o cehennem gelinceye, o cehennemle karşılaşıncaya kadar bırak. Oyunlarıyla oynasınlar, çocuklar gibi ve pisliklerine daldıkları gibi dalsınlar o Bütün varlıklar ne yapar? El-kubur. Kabirlerinden çıkartılırlar. Çıkarlar. İler mahşeri. Nereye doğru? Mahşere doğru çıkarlar. Ne gibi ki ennehum ila nusibin şeyin mensubin ki alemin evrayetin yufidune yusraune. Nitekim müşrikler önceden ne yapıyorlardı? İbadet etmek üzere bazen putlarına doğru koşuyorlardı. O bende bir dikilişe, aleme, belirtiye, bayrağa doğru koştukları gibi hedefe, sonuca, nihayete, finale, varıncaya kadar varma gibi. Hani yarışçıları düşün. Finale doğru, bayrağa doğru, son noktaya doğru, hedefe doğru koşuyorlar. Oraya varıncaya kadar var, varmak gibi onlar ne yaparlar? Koşaraktan kabirlerinden mahşere doğru giderler. Nasıl giderler? Allah korusun. Nasıl giderler? haşiyaten zilleten korkunç zillet halinde korkmuş bir halde apsarahum gözleri hani deniz ya foh taşı gibi açılmış gözleri dışarıya fırlamış. Neden dolayı Korkulamay. korkudan dolayı gözleri dışarıya fırlamış. Öyle ki terahkum onları sen gör, görürsün ne olarak tavşahum onları kaplamıştır. Sen on, onları kaplamıştır. Ne zilletin bir aşağılık zillet rezillik ve aşağılık onları kaplamış. Kaplamıştır, gözleri dışarıya fırlamış, zelil bir vaziyette o ne yaparlar? O hedefe doğru kabirlerinden mahşere doğru koşarlar. <gülüyor> Zalikel yevn. Yani bahsettiği o gün. <gülüş> Ellezi öyle bir gündür ki kanu <gülüş> adun. Onlara bu tehdit olarak vaat edilmişti. Onlara vaat edilen gün, tehdit edildikleri gün işte bugündür. Zalik el-müttede ve ma'badu el-haber. Burada zalike nedir? Zalike mübtedadır. Ondan sonraki onun el mullezi ke'm yu adun cümlesi ise onun Haberli. haberi olmuş oluyor. Ha, ve manavi kıyame. Yani el ondan kasıt o kıyame. Güzel kelam yani kıyamet günü. Zalike'l-yev zalike'l-yevul zal lezi ke'm adun. O vaat edilen gün tehdit edildikleri o gün ceza ve azaplarının Uygulanacakları o gün işte o kıyamet günüdür. Salak Allah'a razım. Allah en doğruyu söylemiştir. El-Fatiha.